Seviyare. Sizin öneyle Türkiye ve dünya olayları arasında paralellikler, karşılaştırmalar. Günaydın sizin. Merhaba kızım. İyi vallahi seni sormalı. İyi, iyi, iyi, İzmir'deyim. İzmir'de. İzmir'de. Pekala, Pekala bu, bu ne konuşuyoruz? Hangisini ne konuşmak istersiniz? Şimdi hmm. şeyde Pakistan ve Çin ee, evet, in, arasındaki evet, evet. askeri işbirliği önemli bir konu. Bence Türkiye'de çok ilgilendiren bir konu çünkü seçimlerimizde çok fark etmesek de bir e, hali e, partisinin bir ön plana çıkardığı konu da Türkiye'nin bir e, kendi artık silahlarını yapabilen bir ülke olması değil mi? Iyi. Altay var, Cirit var neydi bir tane de Anka kuşu muydu? <gülüyor> Vallahi evet, evet. onları takip etmiyorum <gülüyor> ama varmışlar yani yakın... ya, haberim yok ama evet evet yakın takipteyiz aslında Türk sanayi ve teknolojisinin ürünü olan böyle ve eski Türk kahramanlık destanlarını hatırlatacak isimler verdikleri şeyler oluyor böyle. yeni eski diyelim yüretilmiş. Ma yani. Dünya Savaşı'nda Tuğrul diye tankları vardı. Tuğrul kuşuna atfen yani orada da tabii büyük e, hani milliyetçi mütlerden bir tanesi böyle e, ülkeyi birleştiren o Tuğrul kuşuydu. O yüzden de bir de herhalde böyle bir ne, ne, neye dönüyoruz onu da ben bilmiyorum. Orta Asya mıdır? <gülüyor> yani? Ama bu tabii çok... Bir karmaşık ortaya, Ankara, Orta... falan. <gülüyor> tabii tabii şey Orta Asya bilmiyorum da Orta Doğu'ya bir dönüş var. En azından öyle bir medet umma var. Geçenlerde kimdi Mehmet Ali? Yılmaz mıydı şeyle ilgili açıklama yapan? Bu Artık Orta Doğu'ya silah satacak hale geldik. Oh ne güzel çok eksikleri vardı. Evet. Acayip ne? vardı. Şahin, Şahin pardon. Me Me meclis başkanı e, meclis, meclis, meclis, meclis adına konuştu yani. Çok, Yok çok aslında yani. öyle konuşmadı da. <gülüyor> AKP seçim kampanyası kapsamında evet. konuştu ama olsun. Hı hı hı. E tabii yani ihtiyaçları var orada insanlar birbirlerini daha öldürecekler şöyle bir 100 yıl 200 yıl. Yani burada Türkiye eksik kalmamalı tabii ki şeyde üstelik de yani ne kadar acıktı geçen hafta da ben e, bu e, bu e, Arap dünyasında Türkiye algısı diye bir raporu vardı onda evet. yayınlanan oradan bir alıntı yapmıştım hani AKP'nin farkı nedir diyordu orada Hüseyin Şabakci diye bir e, yorumcu e, yani aslında hani İslam bir eğilime sahip olan Akp'yi işte diğer İslami hareketlerle karıştırmayalım. Çünkü AK Parti iktidar günayet işleyerek, bombalar kullanarak, soy kurum yaparak ve kan dökerek ele geçirmemiştir. Yani şimdi bu işte bu yazıda da bu hafta bu alıntıdan e, bahsettim. O çok açıklı bir durum. Yani Türkiye hani bununla Arap dünyasında sevilmiş ve sivrilmişken, ee, üstüne böyle bir lafın gelmesi veyahut da işte Türkiye'nin bununla övünüyor olması, bunun bir seçim malzemesi yapılması, işte Trabzon'a gittiğimde işte gerçek Milliyetçilik budur diye bir takım işte tanklar, helikopterler, uçaklar gösteriliyorsa, bunların yapılması gösteriliyorsa burada bir sakatlık var tabii ki ve birdenbire bu şimdiye kadarki bu rüzgar diyelim Türkiye'nin, Hani olumlu tanınması ve olumlu algının yükselmesi de tersine de dönebilir. İnsanlar aptal değiller çünkü Arap baharı falan filan niye oluyor? Yani insanlar hakikaten insanca yaşamak istiyorlar. Demokratik tüpüklü vesaire insan hakları bu e, çerçevede yaşamak istiyorlar. E, Hayatlarını düzeltmek istiyorlar. Size daha çok silah satalım, diğer bakıra işte şey e, cezaevi yapacağız <gülüyor> vaadi gibi bir şey oluyor herhalde. Evet çok kaygı verici birçok gelişme de var evet o taraflardan yani. Evet. E, bu senin yazında bugünkü yazında bahsettiğinde tabi Pakistan Hindistan evet. vesaire vaziyetlerinde de var. Biraz onların da üzerinde durabiliriz evet. Şimdi bu Pakistan'da bir yandan gösterilir oluyor vesaire işte bu yazımda da bahsettiğim elektrik kesintileri mesela Ciddi sıkıntı ülkede artık o kadar çok elektrik kesiliyor ve enerji e, kıtlığı o boyutta ki insanlar sokağa döküldüler e, son aylarda. E, ve e, bunun üstüne bu sefalet üstüne hakikaten yani hani elektriğin olmamasını geçtim ülkenin 180 milyon nüfusu var. Bunun üçte biri sefalet içinde yaşıyor yani fakirlik sınırının altında artık. Daha ne olsun? Böyle bir ortamda işte e, orada da işte çögün proje olarak e, bu sefer Çinle e, askeri işbirliğine hız veriliyor. Yani sadece işbirliği, askeri işbirliği değil. Yani Çin e, bir yandan e, işte ya Pakistan'a altyapı yatırımı yapıyor vesaire. Niye? İşte e, son dönemde Amerika'nın e, özellikle Bin Laden'ın öldürülmesinden sonra rota değişik olacak ve şey orada bir güç boşluğu doğacak gibi. Evet. Hadi bunun üstüne Hindistan işte Amerika biraz daha yakınlaşıyor. Ondan sonra orada işte silah satışı söz konusu. Ama tabii son kertede de Robert Gates'in işte Amerika Savunma Bakanı açıklamaları vardı son dönemde mesela şeye evet binlerden öldürüldü tamam. Ama biz gene de e, Asya'nın güvenliğinde ön, önemli rol oynamalıyız. Ve yatırımlarımızı <gülüyor> oraya kesmemeliyiz gibi. E, <gülüyor> ne oluyor bu durumda? E, bir neden gidiyor? Yeni bir düşman gelecek. İşte e, o ona silah satacak, bu buna silah satacak. E, ve gene yazıda işte bahsettim. E, bir e, önemli ke Keşmir çatışması var bölgede. O, böl o, o, o konuların uzmanı e, bir kişinin Amerikalı. Onan Stephen Cohen'in Geçenlerde reportajı vardı e, Keşmir Çatışması ile ilgili e, Bu 100 yıl daha devam eder E tabi devam eder çünkü e, Keşmir çatışması Hindistanla ile Pakistan arasında Ve Keşmir'in dünyanın en güzel Tam işte sınırda bir yer Hindistan Pakistan sınırında Ve e, dünyanın en güzel böyle yerlerinden Bir, bir tanesi olduğu söyleniyor. Son derece böyle hoş dağlık Vesaire bir manzaralar içinde bir yer. Fakat e, işte bir, iki ülke arasında üç tane savaşın çıkmasına sebep olmuş bir yer. O e, Pakistan benim diyor. Hindistan hayır benim diyor gibi. E, ve son dönemde işte zaten ikide bir çatışmalar orada alevleniyordu. E, Hindistan'ın evet. yanılmıyorsam orada 500 bin civarında askeri var. İşgali öyle sağlıyor. 500 evet. binden bahsediyorum. Dünyanın en büyük ordu birliklerinden birini orada tutuyor. Evet, evet, evet Yani bu, bu yüzyıl yani daha dediğim gibi devam edecek bir işte çatışmadan e, bahsetmiş oluyoruz İşte ne oluyor? İşte Hindistan'da 50 milyar e, dolar yatırmayı planlıyor önümüzdeki 5 yılda ordusuna ee, Pakistan zaten işte ayranı yok içmeye ama e, olan neyine artık parası da yok yani <gülüyor> neyi, neyi ortaya koyuyor bilemiyorum Ama yine bir silahlanıyor ve bu iş böyle devam ediyor. Silah tüccarlarının cennetinde dediğim gibi. Evet şimdi bu mesela 100 yıl sürecek demiş ama Stephen Cohen'a itiraz da edebilirim. Çünkü siyah çen, buzulu orada eridiği evet. zaman yakında eriyecek. <gülüyor> <gülüyor> Küresel ısınmadan dolayı ondan sonra zaten sorun da başka bir boyut kazanacak. Vallahi doğa çözümleyecek konuyu diyoruz. Evet. Hadi bu tabii bu arada bu savaşların yarattığı çevre kirliliği vesaire bu hiç o konuların ne olduğunu bilmiyorum. Bu konularda araştırmalar var mı hiç girmiyorum. Ha hani Türkiye'de de yakılan ormanlar, o savaşta yaratılan çevre kirliliğinin getirdiği felaket vesaire muhakkak bir şey vardır. <gülüyor> evet yani şeyde bu, bu az hızlanan buzul erimesinden dolayı bu Keşmir'de kaç 1949'dan beri devam ediyor sanıyorum bu güç savaş <gülüyor> evet, oldu tabii. filan. E, oradaki askerlerin çöpleri e, ortaya çıkmaya başlamış eriyen yerlerde seviyeye gittikçe daha. Ay, aman ya razı. Ve inanılmaz çöp dağları çıkmış. Daha o senin biraz önce Hayır. tasvir ettiğin olan üst güzellikte yerlerde <gülüyor> böyle çöp dağları beliriyor. Askerlerin bıraktığı ve cesetler de tabii donmuş. Güzel. öyle onlar da çöp olmuş. İnsan ha, ha, hakikaten ya, karanlık karanlık şeyden <gülüyor> bir yani biraz daha aydınlık bir tarafa tamam, geçelim tamam geçelim nefes kestim oradan kusura bakmayın hay ki şey de bu teşekkürler aynı zamanda işte, geçen hafta da bahsetmiştim bir raporu açıklandı yani bir haziranda o işte Türkiye'nin dış politika algısı Türkiye'de halkın dış politika algısı diye. o raporun mesela araştırma sürecinden oradaki raporun hani hazırlanmasında katkısı bulunan arkadaşlarla konuşmuştuk. Ve onların bahsettiği çok enteresan bir şey var. Ha, ya zaten rapordan da bu ortaya çıkıyor. Halkımızın son derece e, incelikli, nitelikli bir dış politika algısı var aslında. Yani geçen hafta da dedim yani nasıl oluyor bu? Dış haber sayfası yok doğru düzgün. Hiçbir şey yok ortada. Dış haber e, alamıyoruz neredeyse. Mesela bu Hindistan, Pakistan, Çin bu aslında şeytan üçgeni ile ilgili silahlanma ile ilgili e, nitelikli analizler vesaire birinci elden tercüme olarak değil okuyor olmamız lazım Türkiye'de gazetelerde veyahut da e, tartışma programları biraz da buna ayrılıyor olmalı diyelim ama tabii böyle bir şey yok <gülüyor> ama buna rağmen halkımızın e, dış politikayla ilgili bayağı ciddi fikirleri var konuya ilgisi var e, ve e, aynı zamanda işte bu e, araştırma e, çerçevesinde görüşülen insanlarla telefonlarda telefon üzerinden çünkü insanlarla görüşülmüş. E, ve e, ya, yaklaşık e, 2000 kişi bittiğim kadarıyla araştırmaya katılmış. E, ve e, bayağı uzun uzun görüş bildirmiş herkes. Mesela Kıbrıs konusunda herhangi bir Kıbrıs uzmanı gibi uzun uzun derin derin veya Ermenistan ile ilişkiler konusunda Mesela benim bile hani bu kadar siyaset bilimini okumuş biri olarak Kıbrıs konusunda oturup da konuşmak mesela beni zorlar. Ama halkımız böyle değil. Değil, Konuş evet. Konuşuyor ve konuşuyor. <gülüyor> Ay, çok önemli bir nokta bunu dünkü yazında... Nasıl oluyor ben de e, e, e, Belki günkü yazında. E, bel evet. Yok, dünkü yazında da belirtmiştin değil mi? Evet. Hmm. E, bu aynı şekilde bu anayasa... E, Şeyinde, 6 bin kişiyle yapılan görüşmelerde ne kadar ilginç sonuçlar çıktığını da evet. aslında yazdı gazeteler. Yani evet. e, pek çok o, uzmanın da içinde bulunduğu bir büyük çaplı bir heyet hukukçuların da Ama asıl da ortalama halkla görüşüldüğü zaman e, bayağı insanı çarpan ve sevindirici de olduğunu söyleyebileceğimiz çok özgürlükçü, geniş kapsamlı, etraflı görüş bildirenler de olmuştu aynı şekilde. Vallahi şimdi işte çizim araştırmasına bakıldığında da yani %54 mesela dış politikayla ilgileniyorum diyor. Ki bu bir ülke için yani genelde dış politika dünyanın her yerinde baktığımızda birinci ilgi konusu değildir. Ama %54'lük bir grup dış politika sondaki son derece ilgili. Ve en önemli dış politika meselesini Avrupa Birliği ile ilişkiler olarak niteliyor. Ve halkımızın %70'i hala ısrarla Avrupa Birliği'ne ve Türkiye'nin kendisine rağmen Avrupa Birliği üyeliğini de destekliyor. Ee, bu gibi enteresan şeyler var yani bulguları var raporun ve e, bir yandan hani böyle son derece dediğim gibi o call center'da yapılan aramalarda vesaire e, incelikli nitelikli görüşler ortaya konuyor. Ama öte yandan da hani Türk'ün Türk'ün Türk'ten başka dostu yoktur gibi mesela bu e, fikrine denk düşecek mesela kimse Türkiye'nin dostu değil herkes Türkiye'ye düşman falan gibi algılar da e, yüksek oranda destek buluyor. Aslında bir yandan ha bir, dediğim gibi o e, yılların ideolojik kirlenmişliği enkazı bir yanda bir yanda son derece modern dinamik ve kendi düşüncesini oluşturan kendi yorumunu getiren bir e, toplum. Evet. ya iki şeydi yakarı arasında bölünmüş. Evet, bu ee, da bizi verilmiş. bir başka üzerinde sık sık konuşma fırsatı bulduğumuz meşhur artık meşhur diyeceğim paranoya meselesine geliyor. Yani bir çeşit kişilik yarılmasının da hat safhada olduğu yıllardan beri böyle bir ortamın içinde böyle bir fikri evet. iklimin içinde olduğumuzda düşünüyoruz doğrusu. Tefesler'in evet, yani daha önceki bir araştırmasında vardı. Bundan yıllar önce yapılmış. Yani yıllar önce derken bir, bir beş yıl önce falan gibi bir süre önce yapılmış. Orada da mesela Avrupa Birliği üyeliği destekleniyor. Fakat onun yanı sıra Avrupa Birliği Türkiye'yi bölmeye çalışıyor mesela. Evet. Bir şeyde çıkarımda destek buluyor. Böyle olunca <gülüyor> çok, işte iki arada bir derede kalma hali. ...tam ortaya çıkıyor. Şimdi bunun benzeri aslında tabii şimdi Sırbistan'da yaşanıyor, Balkanlar'da yaşanıyor. Ee, ondan sonra ve işte bu için aslında orada tutuklanması... ...bu Sırp kasabı gibi Türkiye'de böyle sert ifadelerle anılan... ...ve aslında böyle tarz etiketler yapıştırılınca... Böyle ...büyük etiketler... ...bunlar bu insanların bu tarz savaş suçlularının yaptıklarını... Aslında basitleştiriyor bir anlamda. Çünkü o kadar korkunçlaştırmaya çalışıyorsunuz ki yapılanları bir anda bir komikleşiyorlar, şey oluyorlar. Gerçek saygı gösterilmemiş oluyor. Yani şimdi Mülat için müsebbibi olduğu bu Bosna Savaşı'nda olmadığı daha doğrusu suç yok gibi bir şey. Yani bu saray kuşatmasından mı bahsedelim? Ondan sonra bu Sıra işte 8 bin o rakam sürekli artıyor. 9 bin neredeyse dayanacak ee, erkeğin ve o, işte çocuğun öldürülmesini. Evet. O, o, pardon araya girerek yani o saray bozmanın kuşatması dediğimiz şey de böyle basit bir şey. iki evet. kelimeden ibaret gibi görülüyor ama e, tamamen şeye açık, ateşe açık bir vadide Çıplak evet. Bütünüyle kuşatılmış ve keskin nişancılarla sivillerin, çoluk çocuk, kadın, yaşlı herkesin katledildiği bir evet. yıllar süren. Dört işte yıl mı ne evet. sürdü yani? Şimdi bir, özellikle Bosna kuşatmasının ve işte genelde Balkan o dönem, savaşlarının, çatışmaların Kosova'nın da benim üzerimde ciddi bir etkisi var. Çünkü gazetecilik formasyonumu ilk aldığım yıllarda... O dönemde orada savaş muhabirliği yapmış bazı kişiler özellikle yabancı muhabirler benim editörler olarak abilerim oldu öyle diyeyim ve gazete izledik ben eğitimini tabii alaylı olarak onlardan aldım ve savaşın onların üzerine nedenli bir etki bıraktığını biliyorum. Mesela işte e, aynı zamanda arkadaşım e, Fransa'dan e, Le Figaro'nun e, muhabirliğini yapmış olan Bosna'da e, Erik Biegala vardı. Onun anlattıklarını ben e, daha önce de yazdım e, Hı -hı. gazetede tarafta. Ve e, o anılar tabii e, insanın son derece dehşete düşüren anılar. Mesela işte e, Eric'in tanık olduğu Bosna'da bütün o kuşatma boyunca orada yaşamıştı. Ee, bu çocuklar hadisesi mesela bir bir çocuğu işte ne kadar evde tutabilirsiniz. Evet. Kuşatmanın ilk döneminde bir süre bir birkaç ay evde tutuyorsunuz ama sonra anneler vurulabileceklerini bile bile çocukları dışarı oynamaya göndermek zorunda kalıyorlar ve bazı çocuklar da hakikaten keskin nişancılar tarafından öldürülüyor. Şimdi oradaki Bosna'da görev yapmış gazetecilerin e, şöyle de bir acıklı tarafı var. İki tarafa da geçebil gidip geliyorlar. Arada bir hani Dokunulmazlıkları olan bir grup olarak, e, gerçi onların arasından da öldürülenler oldu, yaralananlar oldu. E, keskin nişancılar tarafından. E, o, o aradaki yani kuşatmanın bir hattından öteki tarafına geçmek durumundalar. Ve sırtlardan, kara borsadan, yani kendik bizzat gördükleri, aralarında yaşadıkları insanları öldürenlerden e, bir şeyler almak zorundalar. Kuşatma içindekilerin e, yaşamını devam ettirebilmek için. Böyle acıklı durumlar yani insanlar evet, hakikaten öyle bir, ya. ya öyle ortamlardan çıkınca herhalde kafa e, yerinde kalmıyor ve hepsinde bir izi olduğunu düşünüyorum daha ne hikayeler tabii evet. insan ya bu Bosna o anlamda insanlığın gözü önünde bu kadar yaşandığı için hani genelde savaş bölgelerine e, bu kadar çok kamera girmez bu kadar günlük hayatın içinde olmaz savaş. Ee, bu kadar e, artık dünyaya e, Bosna bu anlamda anı anına yaşatılan bir savaştı oradaki muhabirler tarafından ve bu kadar da el kol bağlı kaldı şimdi yani bu demin verdiğin rakamla şeyi de ilave etmek mümkün. Yani yaklaşık son benim görebildiğim bazı araştırmalarda yaklaşık %95'e kadar varıyor. Savaşa girip de bir şekilde etkilenmiş. Yani sadece post-traumatic disorder dedikleri düzensizlik sendromu değil benzeri şeylerden. Yani sadece %5 hiç etkilenmeden neredeyse çıkabiliyormuş herhangi bir savaş durumundan. O kadar ağır bir durum yani. Savaşı çok sevenler de var. herhalde. adrenalin bu kadar yüksek yaşandığı bir ve aynı zamanda insan e, ni duyguların, iyiliğin, kötülüğün ve e, bir dolu başka duygunun e, bu kadar yüksek skalada yaşandığı başka bir ortam olmuyor. Bilemiyorum. Yani bütün kuralları ortadan kalktığı için iki evet. ee, mesela şeyden bahsetmiştim. Bot Savaşı niye çıktı? En e, belki iyi açıklamayı benim bu arkadaşım Erin e, deyimiyle bir başka Fransız gazeteciyim dediği çünkü bütün kuralların ortadan kalktığı o ortamda sıradan sırtların e, adeta bu işten bir keyif alan hale dönüşmesi. Çünkü orada bizden biri siz günlük hayatınızı rutini vesaire her şeyi e, bırakıyorsunuz ve her şeyi yapabiliyorsunuz. Evet. Bütün kural yaşayabiliyorsunuz, öldürüp vesaire birden büyük adam alabiliyorsunuz. Evet, tabi hani, savaşı güç ediniyorsunuz yani. Evet, evet, aynen öyle. Belhastul ve Türkiye zayıf bir savaş şan ülkesi hala. E, bu savaş gözlerden uzak yaşansa da işte hayatımızın gerçeği sonuçta. Bugün mesela New York Times'da bir e, makale vardı. Bugünlerde daha doğrusu diyeyim. İşte genç Kürtlerin nasıl e, müzikle kendini ifade ettiği, kimliklerini ifade ettiği gibi. E, daha önce de biraz bahsetmiştim aslında. Sadece müzik değil burada. E, bütün sanal dünya, internet, e, uydu kanalları e, genç Kürtler için bambaşka bir mecra oluyor. E, Çeşitli işte böyle video klipler, işte dağlarda gerillalar vesaire son derece aslında Türkiye'de e, yaygın kanallarda gösterilen video kliplerin muadili olarak bir de öbür türlü dağ modeli <gülüyor> video klipler vesaire var müzikler işte gibi, e, eşliğinde. Ya şimdi böyle bir ortamda e, savaşın bir tarafta isteysemez istemez güzellemesi var ve yaygın evet. olarak ve bunu işte Kosova'da gördük. Kosova'da ondan sonra sonunda bağımsız bir e, ülkede oldu. Ondan sonra da UÇK'nın bugün yani orada bağımsızlık için savaşan UÇK'nın e, bugün e, ortalığı tamamen talan ettiği bir e, düzen siyasi düzen kurulmuş durumda. Yani bir yandan o şeye bakınca tabii e, nereden nereye gelindiğini bu da tabii çok acıklı oluyor. Yani Türkiye'de hiçbir tarafın gittiği yer iyi değil aslında bu açıdan. Bu savaş müstelalığı devam ederse. Evet yani bu ÇK meselesi de ayrıca e, uzun boylu konuşulması gerekebilir evet. günün birinde. Yani hem e, Amerika Birleşik Devletleri'nin özel kuvvetlerle ilişkileri ve o şekilde kurulup hı hı. gelişmesi açısından CIA ile yani. Hem de bu özellikle yeni başkanın, bu ÇK'dan başkanına siyasete atılan adamın organ mafyasının evet. bir parçası oldu. Yani bu artık olabilecek son durumlardan bir tanesi Ve çok ciddi bir adam, yazdı. sen de yazdın değil mi? Çok ciddi bir İsviçreli uzmanın raporu yani. Evet raporu. Dick Martin'in raporları son derece önemli. Bu arada onun dışında tabi Amerika bağlantısı deyince şimdi böyle şeyler birazcık da hep komplo teorisi falan filan gibi bazen hani, dediğinizle ilgili söylemiyorum evet. genelde. Mesela şimdi bu Arap baharında da Amerika'nın etkisi nedir, Amerika bunları yapıyor falan filan gibi şeyler vardı mesela. Evet. Evet. Diyelim komplo teorileri. Ama ilginç bir şekilde şöyle bir bağlantı var. Mısır'daki mesela bazı ayaklanmaya katılanların otporla Yani bu şeydeki Sırbistan'daki e, gençlik hareketi Miloşevi' deviren ve ondan sonra devibilmesini önemli rol oynayan sokak hareketlerinde e, onların mesela işbirliği var arada şimdi otpor her zaman Amerika tarafından destekleniyor deniyordu Ondan sonra ondan dolayı bir orada hani Amerika'nın etkisi derken a, bu, hani bu Amerika mesela otpor o zaman ne kadar destekledi otpor şimdi ne kadar e, hala e, Mısır'daki e, hareketleri desteklerken Amerika'nın etkisi altında gibi meseleler, şeyler vardı, yorumlar vardı bazı. Benim de eski hocalarımın e, yakın analizler vardı. Kendi, yani bunlar çok fazla haberleştirilmiş şeyler olmadığı için kendi aralarını e, diyelim bir tür e, yazışmalardan falan filan hatırlıyorum. Şimdi aslında bunlar işte komplo teorisi bir gerçekliği de olan şeyler. Mesela işte hakikaten Gürcistan'daki ayaklanmayı e, de, de, o dönem e, Soros'un e, üniversitesinde okuyan, Soros'un mesela destekici vakıfın e, desteklerinden yararlanan kişiler şey bir rol oynadı. Ama evet. bu bir komplo teorisi olarak bakmamak lazım böyle şeylere. Bu hakikaten e, eğitim gören genç işte kendi ülkelerinde tekrar işte özgürlük, ayaklanma vesaire bu tür şeyleri desteklemesi e, bu jön Türklerden beri olan bir şey yani aslında yeni bir şey değil. E, şimdi Mısır'da da bu tür bir Sırbistan e, Mısır bağlantısı varsa ben burada son derece e, koyu ortodoks bir toplumun e, Müslüman bir topluma destek vermesi ağırlıklı olarak ve burada hani o gençliği iletişimi sanal dünyadan bunlara bakmak bana ilginç gelir açıkçası komplo teorisi kısmı değilsin işin de yani. Evet. evet. Evet. Evet yani bu son olarak belki de süreyi de doldurduk ama yazında dikkatimi çeken bir nokta altını çizdiğim bir noktayla bitirebiliriz. Yani Trabzon'da Adalet ve Kalkınma Partisi'nin seçim afişlerinden bazılarında asıl milliyetçilik budur diyerek yerli askeri helikopter yapılmanı örnek icraat olarak göstermesini ...vurgulamışsın... ...çok endişe verici olan taraflarından biri de bu. Yani bir yandan... Kesinlikle, evet. E, son bir şey söylemek istiyorum... ...bu millet için yargılanmasıyla ilgili. Hı -hı. Orada şöyle bir enteresan taraf var... E, ...bu millet için ilk suçuna... ...yani baktığımızda... ...hakikaten ilk bakışta suçlu... ...ki hukuk enişte derimi... E, de, ...tam deyin yerindeyse eee şey deniyor böyle tam bir bakışta eee okay, evet. bir adeta suç var olsa da halbuki böyle olmuyor tabii hukukta bunun kanıtlanması gerekiyor ve istekte kanıtlanırken yani bir içtihat oluşturulduğu için toplu ölüm eşittir soykırım mıdır? bu işte yapılan katliam mı soykırım mı Srebrenica'daki gibi konularda gündeme gelecek ve hakikaten bu Bramet işte ekibi var Lahey'deki onların ciddi içinde kanıtlaması gerekecek şeyler olarak savcılar olarak ondan sonra bu Türkiye'yi de ilgilendiren bir konu aslında Türkiye'de işlenen savaş suçları bakımından vesaire zamanında evet gelen, hangisinden bahsediyoruz artık <gülüyor> bilemiyorum e, te, te, bu e, Evet bu dön, dönüp dolaşıp tabii Türkiye'yi daha yakından ilgilendiren bir boyutta kazanacaktır. Evet, ne mutlu ama silah yapıyorum Diyene, diyene Aynen aynen. <gülüyor> evet. Gene de mutlu oluruz. Peki çok peki, teşekkürler. Iyi günler, i̇yi günler o zaman. Günler. Görüşmek üzere. Saygılarımla.